aile. Sevgili dostlar. aile meydana getirmek dünyanın en değerli kurumunu meydana getirmektir. Nasıl ki insan hücrelerden, bina tuğlalardan, okyanus damlalarından meydana geliyorsa, toplum da ailelerden meydana gelir. Hücrenin sağlığı bedenin sağlığını etkilediği gibi, ailenin sağlığı da toplumun sağlığını etkiler. Ailenin ne olduğunu Arapça bir sözcük olan ailenin etimolojik kökeni ele vermektedir. Aile, karşılıklı birbirine muhtaç olan, birbirine dayanan ve güvenen demektir. Kelimenin kök anlamı, aile kurumunun insan dayanışması, güven, ilgi, yardım ve fedakarlık üzerine kurulduğunun en bariz göstergesidir. Sağlıklı aile, iki tam insanın kurduğu sağlıklı ilişki üzerinde yükselir. İki tam insan. Kendi kişiliğini bütünüyle gerçekleştirememiş yarım insanlar, sağlıklı bir aile oluşturamazlar. Eksik kişiliklerin yetiştirdikleri çocuklar da eksik ve yarım kişilikli olacaktır. Çünkü anne baba ailenin mimarıdırlar. Onların ilişkileri, şahsiyetleri, zaafları ve meziyetleri ister istemez aileyi etkiler. Bir insanın başkasıyla olan ilişkisi, kendisiyle olan ilişkisinden bağımsız değildir dostlarım. Bu anlamda, eşler arasındaki ilişkiler şu şekilde formüle edilebilir. Annenin kendisiyle olan ilişkisi, babanın kendisiyle olan ilişkisi, anne-babanın birbirleriyle olan ilişkileri. Yani... Karı-kocanın birbirleriyle olan ilişkilerini, kendi kendileriyle olan ilişkileri belirleyecektir. Eksik kişilikli anne-babalar, kendi kendilerini olduğu gibi kabul edemezler. Sanal bir dünyada yaşarlar. Kendilerini olduğundan daha farklı görür ve gösterirler. Bu nedenle duyguları, düşünceleri ve hatta eylemleri dahi gerçek değil, heyretidir. Bunun içinde hayatın içerisinde gizlenen ayrıntılardaki hazzı yakalayamazlar. Anın saadetini yaşayamazlar. Ömürleri sızlanma, yazıklanma, şikayet ve kahırla geçer. Bu nedenle de ellerine tutuşturulan her reçeteyi hemen uygulamaya hazırdırlar. Kendi hayatlarının imrenilecek yönlerini göremeyen bu kişiler, başkalarının hayatına imrenirler. Onun için de gözleri ve gönülleri hep dışarıdadır. Bir türlü kendilerine gelemezler. Başkalarının yalanı, onlara kendi gerçeklerinden daha cazip görünür. Eksik kişilikli insanlar, varlıkla sınandıklarında kapris yaparlar. Yoklukla sınandıklarında komplekse kapılırlar. Çünkü eksik kişilikli eşler hiçbir şeyi gerçek boyutuyla görmek istemezler. Eksiklerini başkalarına fark ettirmemek için mevcut açığı rol yaparak kapatırlar. Yaptıkları rolün kendilerini daha bir ele verdiğini çoğu kez fark edemezler. Kişiliklerini tanımlama kendilerini gerçekleştirme ve bütün bir insan olma çabası içine girmek yerine savunmacı bir tavır sergilerler. Bu savunmacı tavrın altını çizerek söylüyorum. Kişiliklerini tam olarak gerçekleştirmiş eşler dalgası durulmuş bir deniz gibi mutma indirler. Mükemmel olmadıklarını bilirler. Eksikliklerini bildikleri için onlar bütün kişiliklerdir. Eskiler bu erdemi, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz sözüyle kalıba dökmüşlerdir. İslam irfanındaki insanı kamil deyimi, mükemmel insan anlamına değil, eksik kişilikli olmayan, kendi kendisini gerçekleştirmiş bütün şahsiyet anlamına gelse gerektir. Kendi kendini gerçekleştirmiş bütün kişilikler bedensel, duygusal ve düşünsel yönden eşlerinin kendilerinden farklı olabileceğini bilirler ve bunu doğal sayarlar. Bu bakış açısı ihtilafın aile içi çatışmaya dönüşmesini engeller. Dahası bu durumun bir zenginlik ve imkan olduğunu bilerek bundan, Ailenin mutluluğunu, gelişimini, aile bireylerinin yeteneklerini artırma yolunda faydalanırlar. Kendini gerçekleştirmiş bütün kişilikler, yani parçalanmamış, yırtılmamış, bölünmemiş şahsiyetler, kendi mutsuzluk ve mutluluklarından kendilerini sorumlu tutarlar. Böylelikle dertlerinin de, dermanlarının da, de, kendileri olduğunun farkına vararak etrafı suçlama ya da sürekli dışa dönük yaşama kolaycılığından korunmuş olurlar. Mutluluk ve mutsuzluğun sorumluluğunun kendisine ait olduğunu bilen biri, kendi imkanlarının, yürek gücünün, yaratılıştan kendisine bahşedilen yeteneklerin daha iyi farkına varacak ve onları daha da geliştirmenin yollarını arayacaktır. Ailenin temel, temel elementleri eşlerdir. Tıpkı oksijen ve hidrojenin suyu oluşturması gibi. Karı koca da aileyi oluşturur. Hidrojen ve oksijeni birbirinden ayrıştırınca nasıl ortada su diye bir şey kalmayıp biri yanıcı diğeri yakıcı iki gaz ortaya çıkarsa, aynen bunun gibi eşler ayrılınca da ortada aile diye bir şey kalmaz. Aile, işlevi açısından da bir su gibidir. Bu su topluma hayat verir ve suyun tıpkı canlılığın kaynağı oluşu gibi ailede insan varlığının ve devamının kaynağını oluşturur. Bu kaynak kurursa insanlık da kurur. Bu kaynak bulanırsa toplumlar da bulanır ve çözülme kaçınılmaz hale gelir. Kur'an, ailenin iki ana sütünü olan kadın ve erkek için. Allah her birine farklı yetenekler bahşetmiştir der. Bu her iki cinsin de karşılıklı olarak farklı üstün yetenekler ve özelliklerle donatıldığının ilahi dildeki ifadesidir. Bunun bir başka anlamı kadın ve erkek birbirinin yerini tutamayan eşitlerdir demektir. Kadın ve erkeğin birbirlerinin yerini tutamayan eşitliklerini en güzel Kur'an'daki zevç kelimesi ifade eder. Zevç, aileyi oluşturan iki cins içinde eş anlamına kullanılır. Eş fakat tıpkısının aynısı değil. Eş fakat özdeş değil. Bunu zevc kelimesinin etimolojisine indiğimizde, Önümüze çıkan ayakkabı örneği daha bir açıklıyor. Ayakkabı bir çiftten oluşur. Bu çifti oluşturan eşler birbirlerine eşittirler ve fakat biri diğerinin yerini tutmaz. Eğer bu eşitliği aynılık ve tıpkılık anlamında alır da sağ eşi sola, sol eşi sağa giyecek olursak hem ayakkabıya hem ayağa yazık etmiş oluruz. İslam'ın ideal aile modelinde ev, okul. Bu okulda hanımların hocaları, kocalar, çocukların hocaları da annelerdir dostlar. Eğer böyle bir aileyi kurmuşsanız, işte ideal aile modelini, örnek aile modelini oluşturmuşsunuz demektir. Aile, evin pansiyon, mutfağın lokanta olarak kullanıldığı, Çocukların kreşlerde ve yuvalarda büyütüldüğü, eşlerin sadece akşamları ve tatil günleri, tıpkı bir pansiyonun müşterileri gibi bir araya geldiği sentetik bir kurum değildir. Ama maalesef, bugün baba işe, anne işe, çocuk kreşe modeli yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Ve işin en kötüsü, en üzücü tarafı da, bu insan fıtratına aykırı model, Müslüman aileler arasında da revaç buluyor. Aile, kendisini oluşturan bireylerin mutluluk çeşmesi olan, bireylerinin birbiriyle yüreklerini paylaştıkları, evin bir barınak olmaktan öte, bir sığınak ve hatta cennete dönüştüğü, toprağı yürek, tohumu sevgi, Meyvesi mutluluk olan, kadını huri, çocuğu gılman olan bir cennete dönüşen müessesedir. İşte mutlu aile budur ve mutlu ailenin koordinatları şunlar olmalıdır. Mutlu aileler duygularında istikrar olan bireyler tarafından oluşturulur. Sevgi, nefret, hayranlık, öfke, sevinç, ıstırap, şefkat, merhamet insan hayatının mevsimlerine göre değişen unsurlardır. İnsan bazen en zıt duygular arasında mekik dokur. Hiç kimse sürekli sevinç duymaz, hiç kimse hiç öfkelenmeden edemez. Hiç kimse her zaman güler yüzlü değildir. Fakat yüreğinin duygularını akıl dizginiyle zapt etmesini ve onlara istikrar ve denge kazandırmasını bilen kişi, pişman olacağı işi yapmaz. Böyle kişilerden oluşan aile de mutlu aile olur duyguları karışık ve aniden değişen insanların oluşturduğu ailelerde, mutluluğu uzun süre sağlamak gerçekten zordur. Mutlu aileyi oluşturan bireyler birbirlerini gözetirler. Bencil ve çıkarcı insanlardan mutlu aile oluşturulamaz. Tek el kendisini yıkamaz sözü, karı koca dayanışmasını temsil eden güzel bir sözdür. Birbirini düşünmeyen eşler, ...birbirleriyle hayatı nasıl paylaşabilirler ki? Hayatı paylaşmak, fedakarlık, vefakarlık ister. Paylaşmak evliliğin sırrıdır dostlar. İnsan niçin evlenir diye soracak olursak... ...verilebilecek en güzel cevap hayatı paylaşmak için olacaktır. Çünkü hayat karmaşık, tek düze olmayan bir şeydir. Hayat denizindeki bir zaman fırtına kopar... Böylesi durumlarda insanın sığınacağı limanlar olmalıdır. Limanlar, gönül limanları, yürek limanları. İnsanın fırtına kopan hayat denizinde sığınacağı en emin limanlardan biri ailedir. Çünkü ailede acılar ve elemler paylaşılır, mutluluklar ve sevinçler paylaşılır. Birinciler paylaşıldıkça küçülürken, ikinciler paylaşıldıkça büyür. Mutlu aile uzlaşmayı bilen eşlerden oluşur. Uzlaşma, ihtilafları ve anlaşmazlıkları çatışmaya ve kavgaya dönüştürmeden halletme sanatıdır. Uzlaşma, iki farklı renkten üçüncü bir renk elde etmektir. Eşler iki ayrı hayatı yaşamış olan iki ayrı ve farklı kişilikken, birlikte bir tek aile oluşturmak için bir araya gelmişlerdir. Aile içerisinde çatışma, Kapıyı örtünce içeride kalan dert, kapıyı örtünce dışarıda kalan dert, dert midir ki? Asıl dert kapıyı örtünce içeride kalandır ve insana dünyayı cehennem eden de odur. Derdi kapı dışarı etmenin yollarından biri de uzlaşma sanatını bilmekten geçer. Mutlu aileler istişare mekanizmasının işletildiği, kararların ortaklaşa alındığı ailelerdir. Eşler birbirlerine değer verdiklerini ispat etmek istiyorlarsa mümkün olduğunca aldıkları kararlarda danışma yolunu seçmek zorundadırlar. Bu anlaşmazlıkları daha yatağında halledecek ve çatışmaya dönüşmesinin önüne geçecektir. Üstelik istişarenin bereketi aileye huzur biçiminde yansıyacaktır. Mutlu aileyi oluşturan fertler birbirlerine bağımlı değil, fakat bağlıdırlar. Bağımlılıkla bağlılık çok farklı şeyler. Bu bağlılık fiziki olmaktan daha çok manevi ve duygusaldır. Bu bağlılık bir bağımlılığa dönüşmediği sürece aileyi güçlendiren ve ayakta tutan bir unsurdur. Ancak bu bağlılığın tek taraflı değil karşılıklı olmasına özen gösterilmelidir. Bu bağlılığın olmadığı aileler fiziken bir ve beraber görünseler de manen parçalanmış ve yırtılmış ailelerdir. Bu manevi yırtılma kimi zaman maddi çözülmeyi de beraberinde getirir ve aile dağılır. Dağılmış ailelerin bireyleri de parçalı ve yırtık bir ruh haline sahip olurlar. Bu ruh hali duygu, düşünce, bilgi, eylem, madde, mana, ...dünya, ahiret, akıl, yürek dengesini kurmayı cidden güçleştirir. Mutlu ailede eşler birbirlerinin hassasiyetlerine duyarsız kalmazlar. Özel yeteneklerini követmezler. Özel durumlarını anlayışla karşılarlar. Mesela erkek hanımına adet dönemlerinde daha hassas ve toleranslı davranır. Kadın da kocasının iş stresini anlayışla karşılar... Ve onu teskin eder. Her toplumda birey çoktur fakat örnek fertler azdır. Örnek fertlerin çok azı örnek aileler oluşturmada başarılı göstermektedir. Bu durumda örnek aileler azın da azıdır. Örnek bireyler bazen aile sınavında sınıfta kalmaktadırlar. Bu da modern dünyanın aileyi bütün olarak değil de kadını ve erkeği ayrı, çocuğu ve genci ayrı kategorilere ayırıp bütün bu kategorileri birbirinden bağımsız alanlar olarak değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa kadın ve erkek bir bütünün iki yarım küresi olduğu gibi bebeklik, çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık birbirinden bağımsız kategoriler değildir. Bir ırmak gibi kesintisiz akan hayatın birbirinin devamı olan duraklarıdır. Onun için İslami aile modelinde dede geçmişi ve maziyi torun geleceği yani istikbali temsil eder. Anne ve baba geçmişle gelecek arasında bir köprüdürler. Ve İslami aile modeli işte bu anlamda bütüncüldür, tevhididir bir ırmak gibi bitimsiz bir biçimde akar. Bu durumda Ailenin korunması çok daha büyük bir önem arz ediyor. Bugün aileye yönelik saldırılar, insanlık tarihi içerisindeki en büyük, en yoğun ve en vahim saldırılar halini almıştır. İşte bu noktada ailenin koruması Ailenin korunması daha bir önem arz etmekte. Modernitenin saldırısına maruz kalan en önemli iki mevzi, bireylerde yürek, toplumlarda ailedir. İnsan için yürek neyse, toplum için de aile odur. Bu saldırıya karşı her ferde kendi yüreğini savunmak, her topluma da aile kurumunu savunmak düşmektedir. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde aile kurumu bugün olduğu kadar topyekün bir saldırıyla karşı karşıya kalmamıştır. İnsanlık tarihinde küresel bir sapmanın adı olan Batı modernizminin tehdit ettiği insani değerlerin en başında aile kurumu gelmekte. Uzun insanlık yürüyüşünün yol kazası olan bu modern zamanlarda aileyi ayakta tutan toplumlar, bu saldırıya karşı meydan okuyabilen toplumlar olacaktır. İslam'ın zinayı yasaklamasının birinci hikmeti aile kurumunu tesis ve nesebi sahih bir toplum meydana getirmektir. Nesebi gayri sahih toplum, topluluklar, sosyolojik anlamda bir cemiyet dahi değildirler. Olsa olsa kalabalık ve yığın olarak adlandırılabilirler. Ne idüğü belirsiz kalabalıkların, Ahlaki değerleri kendi bireylerine empoze etmesi, onları bir nizam ve intizam içerisinde yaşatması mümkün değildir. Gerek insanlığın değişmez değerlerinin ortak adı olan İslam'ın, gerek diğer dinlerin tümü aile kurumunu yüceltir ve savunur. Ancak İslam'ın aile kurumuna verdiği önem diğer ahlak sistemlerinin tümünden de önde gelir. Kur'an, insanın yeryüzündeki ilk serüveninin bir aileyle başladığını haber verir. Evlilikle ilgili hükümleri açıklayarak söze giren Nisa suresinin ilk ayeti şöyle başlar. Ey insanlar, ey insanlık! Sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan eşini var eden ve her ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Yine Kur'an verdiği örnekleri aileler arasından seçer. İmran ailesi ki üçüncü sureye isim olmuştur. İbrahim ailesi, İsmail ailesi, Firavun ailesi gibi. Hac ibadeti baba İbrahim, anne Hacer ve çocuk İsmail'den oluşan bir ailenin tarihe geçen tevhid mücadelesinin tüm müminler tarafından yeniden yaşanmasından başka bir şey midir ki? Hazreti Peygamber'in evlinin zinasını bekarın zinasından çok daha ağır olarak cezalandırmasında, aile kurumuna verilen önem göze çarpmaktadır. Bir ailenin yıkımı maddi değilse de manevi ölümle eş anlamlıdır. Çünkü her yıkılan ailede baba, anne, çocuklar, dede, büyük anne, hala, dayı, özetle yakınlık derecesine göre herkes olumsuz etkilenmekte. Bu etkileniş kimi zaman için? Ölümle eş anlamlı olabilmektedir. Yine Kur'an özellikle evli kadınlara iftira edilmesini neredeyse zina cezasına yakın bir ceza ile cezalandırmakta ve zina iddiasının ispatı için en az dört şahit tarafından kesin ve yakın görüş şartını getirmektedir. Bu da İslam'ın aileyi korumasının en çarpıcı örneklerinden biridir. Kur'an, büyü konusunda çok şiddetli ifadeler kullanır. Bu işle iştigal etmeyi kişiliğini satmak olarak adlandırır, Bakara suresinin 102. ayetinde. Ve bundan bir sonraki ayette bu işi küfür olarak niteler. Kur'an'ın sihre karşı bu denli sert tepki göstermesinin sebebi, aileyi korumak içindir. Çünkü Kur'an'a göre büyü öğrenerek kişiliğini satanlar, Kişi ile eşinin arasını açacak Şeyler öğreniyorlardı İşte bu affedilmez bir cinayettir Ve cezası da tüm İslam fıkıh ekollerine göre çok ağırdır Değil mi ki O kişi toplumun direği Olan aileyi Hedef almıştır Hz. Peygamberin Allah'ın kişiye Helal kıldığı şeyler arasında boşanma Kadar hoşlanmadığı başka bir şey yoktur Sözü de Ailenin korunmasının nedenli önemli olduğunun belgelerinden biridir. Kur'an, ailenin sadece madden değil, manen ve ahlaken de korunmasını her inanan insana şöyle emreder. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. Bu ayette yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşle sadece öte dünya murad edilmemektedir. Belki öncelikle bu dünyada cenneti hatırlatan bir mutluluk yuvası olsun için kurulan ve fakat korunmadığı için içerisindeki bireylerin ve hatta duvarlarının insanı sıktığı, insana ıstırap ve azap verdiği bir cehenneme dönüşmesi kastedilmektedir. Şu halde ailenin korunmadığı, mutluluk yurdu yani Darul İslam haline getirilememiş evler cehenneme dönüşürler. İslam ailenin korunması konusundan için bu kadar duyarlı davranmıştır. Çünkü ailenin çözülüşü bireysel kokuşmanın neticesi toplumsal çözülüşü çözülmenin habercisidir. Çözülmüş her aileden geriye bozguna uğramış erkekler, kanadı kırılmış dul kadınlar ve analı babalı öksüz yetim kalmış yarım çocuklar kalır. Toplum bu yarayı sarmakta gecikir ve ihmalkar davranırsa, sonunda toplumsal yozlaşma ve çözülme kaçınılmaz hale gelir. O halde ailenin dağılmasını engelleyen en büyük faktör nedir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. İşte bu soruya benim vereceğim birinci cevap sevgidir. İnsan dostlarım. İnsan ekmekle doyar, emekle büyür, sevgiyle yaşar. Sevgi varlığın yaratılış sebebidir. Çünkü varlığı var eden Allah, onu sevgiyle yaratmış, sevmiş ve sevilmeyi istemiştir. Aile binasının harcını sevgi ve inançla karınız dostlarım. Harcı sevgi ve inançla karılan aileler değil bu dünyada, öte dünyada da çözülmezler. Ailede sevgi şartsız olmalıdır. Şartsız sevginin illeti yine sevgidir. Şartlı sevgi, şöyle davranırsan seni severim, böyle davranırsan seni sevmem mesajını verir. Şartsız sevgi, seni sen olduğun için seviyorum der. Kimi tefsirlerin Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip hakkında indirildiğini söyledikleri, sen sevdiğini doğru yola iletemezsin fakat Allah dilediğini doğru yola iletir ayetinde, Hazreti Peygamber'in birini sevmesi için hidayete ermiş olması şartının dahi koşulmaması hayli dikkat çekicidir. Eşler arası sevginin bir tezahürü de kıskançlıktır. Fakat her kıskançlık sevgiden doğmaz. Bazı kıskançlıklar nefretten doğarlar. Bazıları ise cehaletten. Sevgiden doğan kıskançlık sevgiyi geçerse onu yer bitirir. Sevgiden doğan kıskançlığın sevgiyi yiyip bitirmesine fırsat vermemek gerek. Kıskançlığın en kötüsü kişinin sevdiği bir değeri Allah'tan ve onun davasından kıskanmasıdır. Bu durumda iki sonuç kaçınılmazdır. Yakıskananın kıskananın kıskandığı kendi başına bela edilir, ya da tamamen elinden alınır ve mahrum edilir. Ailede sevgiyi ilgi doğurur. Deyim yerindeyse ilgi, sevginin hem anasıdır hem çocuğu. İlgisiz sevgi, iktidarsız sevgidir. Seni seviyorum deyip de sevginin ispatı anlamına gelen ilgi ve emeği göstermeyen biri, Sevginin bedelini ödemekten kaçınıyor demektir bedeli ödenmemiş sevgi, haksız kazançtır. Bir başka ifadeyle duygu faizidir. Sevgiyle bir arada tutulmayan, tutulamayan aileler, aile reisinin baskısı ve zorbalığıyla bir arada tutulmak zorundadırlar. Sevginin değil de tahakkümün hakim olduğu böylesi ailelerde aile reisi efendi, Geri kalan fertler kul-köle mesabesindedirler. Küçük bir dikte yönetiminin hakim olduğu bu ailede aile reisi saltanatını yürütebilmek için baskıya ihtiyaç duyar. Ailenin diğer bireyleri de aile adlı bu küçük krallıkta ceberrut ve baskıcı rejimlerin uysal vatandaşları gibi bastırılmış, sindirilmiş, uysallaştırılmış, özetle nesneleştirilmiş birer unsurdurlar. Aslında baskıcı ve zalim yönetimlere uysal, uyumlu ve sünepe vatandaşları yetiştiren birer fabrikadır bu tür aileler. Tıpkı Firavun'un emri altında köle yapılan İsrailoğullarının Musa gelmezden önceki uysal ve köleliğe razı halleri gibi. Sevdiği için evlenenler olabileceği gibi, evlendiği için sevenler de olabilir. Bu mümkündür dostlar. Asıl olan sevginin gerçek bir biçimde dalbudak salması ve üretici, özgürleştirici ve sağaltıcı bir sevgi olmasıdır. Eğer sevgi bunların tersine, tüketici, tutuklayıcı, köredici bir tutkuysa, o sevgi değildir zaten. Bu sevginin muhatapları birbirlerini tanıyıncaya kadar ya da kavuşuncaya kadar severler. Oysa ki erdemli insanlar tanıyıncaya kadar değil, tanıdıkça seven ve tanıdıkça sevilen insanlardır. Bunun tersi şıp sevdiliktir. Şıp sevenler çıt kırılırlar. Çünkü sevgilerinin kökleri gelişmemiştir. Sevgili dostlar, tabii ki sevgi yetmez. Sevgi ailenin çimentosudur. Ancak sevgi yüreğe benzer. Sinir sistemi olmayan bir bedende tek başına yürek ne işe yarar? Onun için ailede bir sistem gereklidir. İşte aile sistemi dediğimiz sistem bedendeki sinir sisteminin ailedeki karşılığıdır. Aileyi bir sistem üzerine kurunuz. Nizamsız ve intizamsız hiçbir sosyal yapı sağlıklı olmaz. Özellikle en büyük nizama aşık olanların nizamsız ve intizamsız olmaları düşünülemez. Aile, sosyal yapıların çekirdeğidir ve orada uygulanacak sistem de çekirdek sistemdir. Sistem bir bütünü oluşturan birimler arasındaki ilişkileri belirli kurallar çerçevesinde tanımlayan düzendir. Aile sisteminden söz ettiğimizde, ''Aile içerisindeki anne, baba ve çocuk, eğer büyük aile ise büyük anne, büyük baba, teyze, hala, amca ve dayı gibi kimselerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen kuralların bütününden söz ediyoruz.'' demektir. İnsanlık, i̇nsanın kişiliğini en derinden etkileyen birinci faktör ailedir. Bu etkileşim sadece anne baba ile çocuk arasında kalmaz Çocuk büyüdüğünde ailesinde gördüğü yapıyı kendi kuracağı aileye taşır. İçinde büyüdüğü ailenin hemen tüm olumlu ve olumsuz yanlarını kendi çocuklarına yansıtır. Aile senaryosunu yazma işini hayata bırakınız. Eğer bu senaryoyu rol sahiplerinden herhangi biri yazıp onu katı bir biçimde değişmez ve donmuş bir kurallar bütünü olarak dayatırsa, Aile içerisinde yetişen bireyler, bu katı kalıplar içerisinde doğuştan getirmiş oldukları duygusal ve düşünsel ve bedensel kabiliyetlerini ve potansiyel yeteneklerini köreltmiş ve öldürmüş olurlar. Hayatın farklı mevsimlerine uygun, uyum sağlayamayan, o ailede yetişmiş bireyler, hayatın binbir çeşit etkisine karşı bir kaset çalar gibi aynı tepkiyi verdikleri için, Hayatın hep kıyısında kalırlar ve bazen hayatla araları tamamen açılır. Hayata uyum sağlama kabiliyetini yitirenlerse direnemez ve ayakta duramazlar. Bir aile sisteminin temel ihtiyaçlarını mutlaka temin ediniz. Bunlar A- Varlığın tanınması Bir ailede yer alan her bireyin varlığı bağımsız bir şahsiyet olarak tanınmalıdır. Bunun zıttı fark edilmezlik ve aldırmazlıktır. Bir aile fark etmediği, vardığını aldırmadığı bir bireyini ölüme mahkum ediyor demektir. B. Değer duygusu. Her insan bir dünyadır ve kendi başına bir değeri vardır. Aile içerisinde her birey ben bu aile için bir değer ifade ediyorum diyebilmelidir eğer benim değerim yok derse, o fert aile dışında kendisine ilk değer veren kişiye tüm varlığını teslim edecek ve aile bir ferdini hem de vahim yaralar açan bir biçimde yitirecektir. Değerli dostlar, evden kaçmaların en temel psikolojik sebebi işte budur. Evden kaçmalar ilk gördüğüne delicesine vurulmalar, Ayağı dışarıda olmalar çoğu zaman ailede ihmal edilen bu duygunun eksikliğinden kaynaklanır. Emniyet duygusu. Aile fertleri aile içerisinde kendilerini güvende hissetmelidirler. Eğer aile fertleri aile içerisinde güvende oldukları kanaatine sahip olmazlarsa kendilerini güvende hissedecekleri daha başkalarını tercih ederler. Ve bu da ailenin parçalanmasını getirir. Güven duygusunun inançla çok yakın bir irtibatı vardır. İnanç insana hem güven verir hem de baş, başkalarının ona güven duymasını sağlar. Zaten iman da güven anlamına gelen emniyet, güvenilir anlamına gelen eminle aynı kökten gelmektedir. Sorumluluk duygusu de Ailede sorumluluk duygusunu öğreten baş öğretmen babadır. Baba öncelikle kocalık sorumluluğunu yerine getirerek eşine örnek olmak durumundadır. Anne baba arasındaki karı koca sorumluluğu temeline dayalı ilişki çocuklara da sirayet edecek birbirlerine karşı sorumluluk duygusu taşıyan eşler çocuklarına karşı ana babalık sorumlulu sorumluluğunu yerine getirmekte zorlanmayacaklardır. Ailenin her ferdi iyi bilmelidir ki her hak bir sorumluluk getirir. Sorumluluğunu yerine getirmeyenin hakkını kullanmaya kalkması söz konusu olamaz. Hakkın var sözü, sorumluluğun var sözüyle yan yana telaffuz edilmelidir. Ailede çocukların da kendi yaşlarına göre sorumluluğu vardır ve sorumluluk terbiyesi daha çocuk doğar doğmaz başlar. E. Paylaşma ve dayanışma duygusu. Aile içerisinde paylaşma ve dayanışma duygusu varsa, aile bireylerinin hayat içerisinde karşılaştıkları tüm zorlukları, aileyi aileyle birlikte aşacaklarına olan inançları pekişir. Bu da aileyi birbirlerine kenetler ve daha çok fedakarlık yaparak zor zamanlar için yatırım yapmalarını sağlar. F. Mücadele duygusu. Akıllı bir aile yönetimi, mahrumiyeti nimete dönüştürmeyi bilir. Evet dostlar, mahrumiyet nimettir. Çünkü o ailede bulunan bireyler, özellikle de çocuklar, hayatın acı, keder ve sıkıntılarına karşı mücadele etmeyi bu sayede öğrenirler. İyi bir anne baba, Çocuğuna hiç sıkıntı tattırmayan anne baba değildir, aksine çocuğuna hayatta karşılaşabileceği zorluklara karşı direnmeyi yani sabrı ve mücadeleyi öğretendir. En ufak sıkıntıda çocuklarının yardımına koşan anne baba, sürekli başkalarından medet uman, kendi imkanlarını hiç kullanmayan, beceri ve kabiliyetlerine güvenmeyen marazi bir tip yetiştirmiş olurlar. Mutluluk duygusu G- Aile mutluluk ocağı olmalıdır. Eşler birbirlerine verdikleri değer, sevgi ve saygıyla mutluluğun ağacını dikmeli, çocuklar bu mutluluğun meyveleri olmalıdır. Çocukların varlıkları, sağlıkları, başarıları bu meyvenin çekirdeğinin tekrar fidana dönüşmesi anlamına gelir. Şu iyi bilinmelidir ki, mutlu olmayan eşler, mutlu çocuklar yetiştirememişler. H. Ahlaki davranış ve adalet duygusu. Ahlaki davranış kurallarını çiğneyen bir ailenin değil mutlu bir aile olması, varlığını sürdürmesi dahi mümkün değildir. Ahlaki davranışın dayanağı insanlık tarihi boyunca dinler olmuştur. Çünkü yalnızca din bir vicdan yaratır, İdeolojilerin vicdan yarattığı görülmemiştir. İslam'ı en geniş anlamıyla insanlığın değişmez değerleri olarak tanımlarsak, ahlaki davranış da bu değerlerin kendisi olarak algılamamız gerekecektir. I, saf ve temiz bir iman. Allah demek, anlam demektir. Allahsızlık, anlamsızlıktır sevgili dostlar. Hayatına bir anlam katamayan bireyin, aile oluşturmak gibi sorumluluk gerektiren bir yükün altına girmesi, dahası bu yükü sonuna kadar götürmesi çok zordur. Allah'a iman, tevhid inancının birinci basamağıdır. Tevhid inancı, var olan hiçbir şeyin Allah'tan bağımsız olmadığına inanmaktır. Bu inanca göre her şeyin bir yeri, görevi, sorumluluğu ve hikmeti vardır. İnsan kendi kendisine, ben kimim, nereden gelip, nereye gidiyorum, niçin varım, ne olacağım gibi temel varlık sorularını sorabilen tek yaratıktır. Bir fare için peynir sadece peynirdir dostlar. Ancak bir insan için peynir hiçbir zaman sadece peynir değildir, olmamalıdır. İnsanı fareden ayıran, insanın o peynirin oraya niçin, nasıl konulmuş olduğu, amaç ve nedeni gibi soruları sorabilmesidir. İşte, ailede bu imanın yerleşebilmesi, ailenin temeli olan anne babanın böylesine bir inancı ailede hakim kılmalarıyla mümkündür. Tabii ki, sağlıklı aileyi, böyle çizdikten sonra bir de sağlıksız aile nasıl olur sorusunu sormak ve negatifini de tanımak lazım pozitifiyle birlikte. Onun için de şu kısa başlığı hemen bir spot olarak söyleyip onun ardından başlığın içini doldurmak istiyorum. Sağlıksız kurallar... Sağlıksız aileyi doğururlar. Sağlıksız ailede kurallar, açık seçik ve aile bireylerinin özellikleri, talepleri, yaratılışları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak konulmaz. Sağlıksız ailelerin kuralları despotik devletlerin gizli anayasalarına benzer. Telaffuz edilemez, lakin zoraki uygulanır. Uygulanmadığı zaman aile bireyleri başlarına neyin geleceğini bilirler. Sağlıksız ailenin birinci kuralı her şeyin gözaltında olmasıdır. Aile reisi bir asker edası içerisinde ailenin tüm bireylerinin aldığı nefesleri adeta sayar ve onlar üzerinde Orwell'in ifadesiyle ''Büyük ağabey sizi gözlüyor'' izlenimini bırakır. Böyle bir ailede ev bir kışla, aile reisi bir komutan, aile bir müfreze, Ailenin bireyleri de birer emir eridirler. Her şey komutla yapılır. Her şeyin kullanma talimatı vardır. Denetim ve teftişlerde kusuru görülen karavana cezasından beter cezalara çarptırılırlar. Aileyi oluşturan bireylerin iradelerini kullanmalarına disiplin suçu gözüyle bakılır. Onların düşüncelerini dile getirmeleri hayra alamet sayılmaz. Ailenin bireylerinin görüşlerine başvurulduğu görülmemiştir. Bu militer aile modelinde aile bireylerine her şey kontrol altında im mesajı ve yanlış yapan yanar gözdağı verilir. Böyle bir ailenin başına öngörülemeyen bir olay geldiği zaman, ailedeki bu baskıya dayalı güven duygusunun nedenli kırılgan ve sahte olduğu hemen ortaya çıkar. O ailenin bir bireyi öğrenim, askerlik, iş vesaire gibi gerekçelerle aileyi terk ettiğinde, Ele avuca sığmaz, zapt edilemez biri olup çıkar ve ailedeki tüm yasakların acısını çıkarırcasına büyük bir doyumsuzlukla, yapmaması gereken şeyleri de yapmaya, girmemesi gereken kimliklere girmeye, almaması gereken şekiller almaya başlar. O artık boşanmış bir zemberektir. Nerede duracağı belli olmaz.'' dengesiz denetim ters tepmiş ve bu kez ortaya asla denetlemeyen, denetlenemeyen biri çıkmıştır. Sağlıksız ailelerin düştüğü tuzaklardan biri de mükemmellik tuzağıdır. Kur'an, şeytanın insanın atasını düşürdüğü ilk tuzağın mükemmellik tuzağı olduğunu aktarır ve der ki, iki melek olmak ya da ebedileşmek istemez misiniz? Adem, ve Havva kıssasında şeytanın Adem ve Havva'ya günah işletirken sunduğu argümanlar bunlardır. Kim istemez iki melek olmayı ya da ebedileşmeyi? Ne ki insan hiçbir zaman melek olamayacak ve ebedileşemeyecektir. Bu mükemmelleşme arzusudur ve insanın en kolay düşeceği tuzaklardan biridir. Aynı tuzak aileyi oluşturan bireyler için farklı biçimlerde kurulabilir. Anneden, babadan ya da çocuktan mükemmel olması istenir. Bu mümkün değildir tabii ki. O halde kendisinden mükemmellik beklenen kimseye iki şey kalıyor. Ya gerçeği itiraf edip insan olduğunu, kendisini böyle kabul etmeleri gerektiğini söyleyecek ve bu beklentinin her iki taraf içinde yanlış olduğunu ifade edecek ya da mükemmel olmadığı halde mış gibi yapacak ve rol kesecektir. Bu durum sonucunda kişi kendi kendisine yabancılaşacak, maskesini gerçek sanacak ve kendi gerçek yüzünü unutarak tamamen başkalaşacaktır. Böylesi bir aile ortamında yetişen çocuklar sürekli kendilerinden şikayetçi, umutsuz ve dengesiz olurlar. Ya aşırı sırıtan bir kibir ve kapris ya da kişiliği yok eden bir umutsuzluk ve aşağılık duygusuna esir olurlar. Mükemmelleşme tuzağına düşen suçlamayı bir kural olarak aileye yerleştirecektir. Mükemmellik beklenen kimse bu beklentiye cevap veremeyince hemen ardından suçlama gelecektir. Neden falan birinci olmuştur da onun oğlu birinci olamamıştır? Neden falanın eşi şu beceriye sahiptir de kendi eşi buna sahip değildir? Neden falanın kocası eşine şunları şunları almıştır da kendi kocası onları almamıştır? Falanca neden somurtkandır? filanca neden gevezedir? Büyük baba neden canı tezdir de büyük anne neden canı ağırdır? Oğlu neden vurdum duymazdır da kızı neden her şeye maydanozdur? Gördüğünüz gibi bütün bu nitelemeler ve yargılar biraz da kişilerin karakterine göre değişen ve görecelik taşıyan huylardır. Bunlara takılıp kalan bir eş ya da anne baba ailede olmadık yerden, suni kriz, bir kriz çıkarıyor demektir. Sağlıksız ailede bireylerin kendilerine özgü, duygu, düşünce, karakter, beceri, arzu, istek ve davranışları ya inkar edilir ya bastırılır. Bu tür bir ailenin sloanı içinden geldiği gibi yap değil, başkalarının istediği gibi hareket ettir. Kur'an'ın ifadesiyle bu tavır karşımızda irade ve şuur sahibi özgün bir varlık olan insan değil de Giydirilmiş kalas, huşubun musennede, diyor ya Kur'an, görme tavrıdır. Böyle bir ferdin şahsiyetini geliştirmesi, kendi başına kararlar verebilmesi, verdiği kararların sorumluluğunu taşıması, insan olmanın ağır yükünü omuzlaması ve her şeyden öte kendi kapasitesinin sınırlarına dayanması mümkün değildir. Bu tür bir aile, ah seni takvim üzre, yani kapasitesinin sınırlarına dayanacak bir yetenekle donatılan insanı esfel-i yani en ilkel halde bırakır. Kendini ifade etme yasaktır. Bu yasak bir üstteki tavrın doğal bir sonucudur. Aile bireylerinden birinin konuşmasını yasaklamak, onun kendini ve duygularını ifade etmesinin önüne gerilmek onun insani iletişim imkanını ortadan kaldırmak demeye gelir. Bu, ailede konuşmasına izin verilmeyen bireyin, aileye katılımının önündeki en büyük engeldir. Bu engel sadece o bireyin aileye katılımını güçleştirmeyecek, aynı zamanda bir insan olarak kendi kendini gerçekleştirmesini de neredeyse imkansız kılacaktır. Böyle bir ailede uzun süreli kırgınlıklar ve küskünlüklerin ailenin kurallarından biri sayılacak kadar olağan hale gelmesini kimse garip karşılamamalıdır. Esasında bu tür kırgınlık ve küskünlüklere böylesine sağlıksız bir ailede ciddi ihtiyaç duyulur. Çünkü ailenin üzerine oturdulduğu sağlıksız ve kırılgan zemin bu şekilde kamufle edilmiş olur. Sürekli sorun çıkarmak, temelde yatan sorunların ele alınmasını, tartışılıp irdelenmesini istememenin doğal bir uzantısıdır. Aslında despotik devletler de böyle değil midir? Devleti bir ev, toplumu da aile kabul edersek, bu ailenin despot yöneticileri, sağlıksız sistemlerinin tartışılmaması için halkın başına sürekli sorun açarlar ve toplumun normale dönmesini hep engellerler. Çünkü, o zaman sağlıksız sistemin kokuşmuşluğu ortaya çıkacak ve insanlar asıl görmeleri ve başa çıkmaları gereken sorunun farkına varacaklardır. Bütün bunların sonucu olarak da, ailede kimseye güvenmeme, kural haline gelir. Sağlıksız ailede herkes birbirine güvenirmiş gibi yapar, lakin bu göstermelik ve yüzeysel bir güvendir. Bunun altını kazıdığınızda, Derin bir güvensizliğin hakim olduğunu dehşetle görürsünüz. Eşler biraz deşildiğinde birbirlerinin ardından hmm, yaparak kinayeli kinayeli güvenmediklerini ima ederler. Lakin yüz yüze gelince aksiymiş gibi davranırlar. Böyle bir ailede yetişen bir çocuk güvene dayalı bir ilişki görmediği için kendisi de gelecek hayatında güvene dayalı ilişki kurmakta zorlanır. Kendisinin elinden tutmak isteyenlerin ise mutlaka bir art niyetlerinin olduğunu düşünür. Öyle ya, kendisi ailesinde böyle bir ilişkiye hiç şahit olmamıştır ki. En ilhamdülillahi rabbil alemin vel aqibatu lil